Devam edelim. Telefonumuz var. Alo. Alo. Neval Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Şimdi benim sorum şu. Bankaların dışında bu araç satan işte acentelerin kendilerine ait finans kurumlarından zaman zaman kampanya için yüzde sıfır faizli işte kredi veriyoruz şeklinde bir takım açıklamaları var. Bu acaba bunlar da yine faize girer mi? Helal nedir? Onunla ilgili bilgi almak istiyorum. Teşekkür Artık ediniz. bunların e, işte dosya masrafı şeklinde bir takım masrafları e, da bize hani söylüyorlar. Bu acaba aslında içinde faiz var mıdır, yok mudur bilemedik, emin olamadık. Size danışıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdilik. Biz teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Eğer, çünkü bu konu tamamıyla ticari bir konu hmm. ve araştırılması işleme bakılması gereken bir konudur Zira uygulama firmadan firmaya şirketten şirkete değişmekte hal böyle olunca biz şunu tavsiye edebiliriz Eğer e, araç alacakları bir firma a Finans Kurumuyla anlaşmış veya a Bankası ile anlaşmış iki yıllığına bir yıllığına e, Finans kredi olarak veriyor ise veya banka kredi olarak veriyor ve verdiğinden de hiçbir faiz almıyorsa Gerçekten bu faizsiz bir kredidir. ve yani kendi finans Borç da olabiliyor. Bu nedenle de siz bu borcu alıp bununla e, arabanızı alabilirsiniz. Size yardımcı olmuş olur. Bunu müşteri kazanmak için yapmıştır. Bunu efendim e, finans açığı vardır. Hı -hı. Finans açığını kapatmak için yapmıştır. Veya çok para biriksin kasasında çünkü bunda bankalar için önemlidir. E, bununla işte bunu tahvil vesaire alırım daha fazla kar yatırım yaparım amaçlı yapmıştır. Biz bunu bilemeyiz. Bizim bildiğimiz nedir? Bize diyelim ki 10 bin lira veya 20 bin liralık bir kredi açtı. Ve açtığı bu krediden de hiçbir para almadıysa o zaman bu bir borçtur. Borcu da herkesten alabilirsiniz. Müslümandan da alabilirsiniz, kafirden de alabilirsiniz, başka milletlerden de alabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Burada önemli olan faiz koyup koymadığıdır. Hı -hı. Bu da firmadan firmaya, şirketten şirkete değiştiği için biz bunu genelleme olarak diyemeyiz. Buraya evet. baksın, faiz yoksa bu krediyi kullansın. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Peki hocam, dosya masrafı denilen bir... Dosya masrafı dediğimiz var. vakitte bakın, Biraz bankalar, bankalar e, genel manada başka kurumlarda yapıyor. E, faiz vermekte, para satmakta sıkıntıya düştükleri vakitte... İsim değişikliğine gidebiliyorlar. İsim değişikliğine gidiyor. Diyor ki dosya masrafıdır. 5000 lira benden bir efendim kredi alan kişiye efendim diyor ki işte e, 750 lira veya işte Hı -hı. 700 lira dosya masrafı alacağım. Hiç faizsiz diyor. Gidin bir başka bankaya. Diyin ki ben 5000 lira kredi alacağım. Kredi aldığım vakitte bana bir yıl içerisinde de ödeyeceğim size bu 5000 lira. Ne kadar faiz koyarsın? 5500 lira diyor. E bu 250 lira nereden geldi? Demek ki Hı -hı. o ilerideki birinci bankanın dediği 750 lira faiz artı dosya masrafı oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla, dolayısıyla faizi peşin almış oluyor. Faizi ne yapmış oluyor birinci banka? Peşin almış oluyor. Burada şunu söyleyebiliriz ilki olarak. Siz birinden borç aldınız. Borç aldığınız vakitte bu aldığınız paradan doğacak olan masraflar kime aittir? Borç alan kişiye aittir. Hı hı. Dolayısıyla borç alan kişi burada bir masraf varsa bu masrafı öder. Nedir bu? İşte dosya masrafı dedikleri, kağıt harcaması, oradaki insanların çalışmasına düşen payı, efendim oradaki bilmem sigorta vesaire gibi işlemler var. Hı hı. Bu işlemleri hesapladık. Kaç lira tuttu? 200 lira tuttu. O zaman bu 200 lirayı borç aldığınız için, siz 5000 liraya aldığınız için ödemek zorundasınız. Çünkü evet. o bana değil, borç verene değil. Borç alana düşer. Hı hı. Bunu ödersiniz. Ama bu Dosya dediğim, masraf dediğimiz olay, e, paranın ise boş verilmesinden ve işlemden dolayı değil de aslında faizin uygulamasından geliyorsa, çok fazla bir abartılı bir şekilde ise işlem hacminden vesaireden bu demek ki faizdir. Bunun alınması caiz değildir. Helal olmaz çünkü faizi peşin ödemiş olursunuz. Hı hı. Yani bunu hocam bir, bir banka, yani isim vermeyeyim, bir banka yetkilisinden ben sordum. On cevabını aldım yani dosya masrafıyla ilgili kendileri şunu dediler yani ben bir örnek üzerinden dedim ki yani 10 bin liralık sizinle iş yapan bir e, vatandaşa uyguladığınız dosya masrafıyla 100 bin liralık iş yaptığınız bir vatandaşa uyguladığınız dosya masrafı aynı mı dedim hayır dediler yani işlem aynı yani bir borç verme hadisesi var hı hı. işlem aynı e, neden e, dedi ki e, yani o 100 bin liralık iş yapan e, insanla 1000 liralık iş yapan insanı biz aynı şeyi uygulayamayız. Bu adaleti ters olur dediler. Peki bu nedir dedim? O da işte bankanın uygulamış olduğu bir sözde adalet prensibi. Yani diyor. dediğim gibi yüzde 90'ı faizin peşin ödetilmesi halidir. Ancak evet. dosya masrafı adı altında alan paralardan uzak durmaları gerekir. Sadece faizsiz kredi diyorlar ise. Diyelim 20 bin lira verdi bunun karşında bir 100 lira aldıysa dosya masrafı olarak veya diyelim taş çatıda 200 lira hı hı. o zaman dersiniz ha bu dosya masrafıdır buna sıkıntı yok ama 20 bin liraya getiriyor da 3 bin lira 5 bin lira koyuyorsa veya 2 bin lira neyse koyuyorsa e diğer bir bankaya gider sorarız kardeş 20 bin lira aldığımızda sen bizden ne kadar faiz alırsın bir yıllığına ondan daha az bir rakam söyleyecek. Dosya masrafı hı hı. diyen bankadan daha az bir rakam söyleyecek anlarız ki bu dosya masrafı değil faizin peşin ödemesidir bundan uzak durmamız evet. gerekir. Bir de orana tabi tutuyorlar bu. Tabi belirli Belli var. bir orana tabi tutuyor. Aldığınız e, miktar e, o da ödeme adedince. zamanınız aldığınız miktar hepsi e, hesaplanıyor. Dosya masrafını ekleniyor ise zaten evet. faizin diğer bir adıdır, diğer değil bir adı. mi? Uzak durmak gerekir. Evet.